Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerin beş özelliği. o beş özellik olursa o kimse gerçek mümini kâmil olmuş oluyor. Elifah Suresi 2'den başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. mel müminun ayet Kerem'e böyle başlıyor. İnnemel mümine, ancak ve ancak müminler. Ellezine, öyle müminler ki, İza zükürallahu, Allah'ın Celleşşani, ismi anıldığı zaman. Gerek kendini ansın ve başansın böyle. Demek ki bir toplumda Allah'ın Celle ismi şerefi anıldığı zaman ve cilet kulübü. Kalpler, kalplerden bir ürperme olur. Allah kokusu olur kalplerinde. Bir duyarlılık olur kalplerin gönüllerinde. Demek ki Allah'ın Celle ismi anıldığı zamanlar eğer hiç bir duygu olmasa gönlde kalpte o kimse gafil mümin değildir. Gafil dediğimiz şey bu. Mesela ismi şerif anıldığı zamanlar böyle geliyor. Bu tabi emir de olabilir mesela Allah böyle emrediyor ya bu sakmış Valla bu da olabilir. Vezilet, kalbin ürpermesi, titrişim ve korku, Allah Korkusu Celle Bu korku sevgiyle karışık oluyor. Hem Allah sevgisi, Allah Korkusu. Bu korku ikiye aralıyor, Allah Korkusu. Bir deniyor haful ukap. Hauf korku demektir. Ukap azap korkusu. Bu kimde olur? Bu mümindir elhamdülillah. Hakikat günahlarda vardır. Ya geçmişte ya bulunduğu halde. Bunda ne olur bunda? Eğer bu kişinin de imanı güzelse ama ya bunu olgunsa Bunda azap korkusu olur. Yani öleceğini, kabre geleceğini, nasıl öleceğini, imanı kurtulma meselesini, bu ahşerde soğuklanma meselesine düşünür. Bunda Allah'tan korkar, Allah'ın azabından korkar bu. Yani kabir azap olabilir. Ölürken çok sıkıntı çekebilir. ...mahşerde hesabı zor olur, zamanlar bunu yakalayıp atarlar, cireme atarlar... ...bu ne oluyor? Azap korkusu oluyor böyle bu. Eğer bu da yoksa, o kişi gayet gafildir muhtemelen, Allah korusun böyle. Yani bir insan son nefesden korkmuyorsa imanı kurtaran meselesinden, e, kabirden korkmuyor... Hiç maaşları umursamıyor, aklına gelmiyor, hesaba çekilmeyi düşünmeyen kişi böyle. Yani bir tutturabildiğine giriyor böyle. Yeme, içme, gezme, evlerme, işi gücü her ne kadar namazını bırakmasa bile, ömrüye falan girse bile bu kişi gafil mümindir. En azı bu olması gerekiyor böyle. Ükâb. Yani azap korkusu. Her günahını düşünüp korkması gerekiyor. İkincisi havfil azame diyor. Havfil azame, havfil celal. Allah'ın azametini düşünüp bundan korku. Bu evliyaların, peygamberlerin mürekten bu korkusu. Her evliyada korku vardır. Havfil azame. Azamet ilahi, celali ilahi ben. Allah yükünü düşünür. Yeri göğü yaratan Mevlam, Rabbul Alemin, Her şeyi gören bilen Mevlam, yaratan Mevlam, melekler, peygamberler, evliyalar da bu koruk olur. Devamlı olur bunlar. Allah koruksa, rica alıyor. Allah sevgisi de olur bununla beraber. Allah sevgisi olun Mevlam böyle. Kul Allah tanıdıkça Allah Teala sevme olur böyle. Bu tabi sevme zamanla aşk olabilir böyle. Yani sevme başka, aşk ilahi başkadır böyle. Aşk olabilir. Aşk da iki ayrılır. Aşk hakiki. Bir de aşkı mecazi vardır. Aşk hakiki. Hakiki aşk. Bu nedir? Allah aşkı. Yaradan'ı sevmek. O'dur Rabbül Alemin. O'dur sevgi layık olan Mevlam'dır. Aşk-ı mecazi Allah'tan başka bir varlığı sevmek. Bu aşk-ı mecaz. Yani zilli hayal deniyor buna. Bir gölge hayal böyle. Aşk-ı mecazi. Bir insan neyi severse sevilsin Sonunda bir ayrılık vardır muhtememde. sever, şişeyi salar muhtememde. Bir insanı sever, o ölür ya kendisi ölür. Mutlaka bir ayrılık vardır efendim. Bir mübarek zat vardır Eylül'den. Adı hatem Asam. hatem Asam. Yani Sağır Hatem. asıl Saur değil, yani i̇şte bu şekilde böyle. Ne böyle demek buna? Bu muvarezat gençliğinde bir bakkal dükkanı açmış. Tabi o zaman bakancı az böyle. Yeni açmış bir dükkan açmış. Karşıdaki bir kadıncağız da bir iki kızcağına yetişkin kızmış, yeni genç kızmış da kızının padiye karşıya yeni bir esnaf gelmiş, dükkan açmış. Ondan bugün alışveriş yapıları diyor. Bıla bugün ne bir şey de yapsa bakalım diyor böyle. Kız dükkanaya geliyor. Hazırlı Hatem de arkada dönükmüş. Düzlemiş mal, malları da, düzenlemiş malları da. Kız içeri giriyor. Kız elinde olmadan kızın midesi bozulmuş, gaz yapmış. Yani kız bir gaz kaçırıyor ama fakat sesli oluyor böyle. Yani kız bu tahammülü sesli olacağını, kız tabi sesli bir gaz kaçırıyor. O dönemin kızı, hayalı, ifretli. Kız tabi kızarıyor, bozar arıyor artık böyle, dışarı çıkamıyor, sanki damarları duruyor. Hazreti Hatem bunu tabi duyuyor. Duyuyor ama, Kızın o hayatını bildiği için görmemesi geliyor. Sanki o değil. Ondan. O işten meşhur oluyor böyle. Biraz sonra ya kız yani gelmiştir diye kalkıyor. Bakıyor kızı görüyor ama kızın yüzü kıpkırmızı olmuş. Kızı konuşacak hali kalınmış kızın. Kızım işin mi işin diyor. Konuşuyorum ben. Piniş piniş böyle yapıyor böyle. Kızım ben duymam diye. Biraz bağırır mısın diye ben duymam kızı böyle diye Bakın biraz rahat diyor. duymamış demek böyle. Pirinç diyor. Kızım biraz daha bağırmışsın diyor. Ben çok ağrışlığım böyle. Onun akıllı rahatlıkları demek böyle. Pirinç istiyorum diye. Ne kadar? Şu kadar kızım. Ek bakalım. Dediyorum. Kız eve gidiyor. O anne de başına bir hale geldi ama böyle böyle oldu. Ama bereket diyor. O yeni bakkalı çok sağırmış duymamış böyle. Diyor. Bu hasta Hatem... Kız bunun sar olmadığını öğrenmesin diye orada kaldığı sürece hep böyle sahibde bütün insanlar bilmedi. Kim gelirse tekrar tekrar soruyor böyle. böyle. Utanmasın diye. Utanmasın muhtemelen böyle. Yani Allah dostlarında öyle bir hayvan muhtemelen böyle. böyle. Uzat. Bir sene Hazreti Şevk'i Belli'nin sohbetine bulunmuş. Bir Bir sene. Devamlı amdır bunun sohbetinde bir sene sonra berb bir gün bir araya kalmışlar buna hafif çekik soruyor imam hazretleri muasırdır çağdaşları ha bir hazretleri de buna soruyor hatem diyor bir isyandır diyor ben sormayım geliyorsun ay bunu diyor düşünüyor Ayrıca diye sekiz mesele öğrenmiş sekiz konu öğrenmiş. Resulü Allah diyor ya, Yazık benim ölme diyor böyle. Bir sene ki ölmüştün, Peki ne bunlar diyor. Bir birini sayacağım. Hocam diyor etrafına baktım, çevreye baktım, aleme baktım diyor. Her herkesin gönüde bir sevgi var. Herkesin gönüde böyle diyor. Herkesin diyor, parayı seven, kadını seven, kocasını seven, şunu seven, bunu seven bir sevgi var diyor. Evladını seven bir de sonuca baktım diyor. İnanırsa neyi sever sevsin. Ya sevdiğini bırakır, bırakıyor. Ya o sevdiğini bırakır diyor böyle diyor. Dedim ki de kendi kerime ey hatem sen diyor. Öyle böyle sev ki bu sevgide kesinti olmasın. Ayrılık olmasın valla. Devam etsin bu. Ebediyen devam etsin bu. Ancak Allah sevmeyi bana layık gördüm. Böyle böyle. İşte Allah'tan korkma celecalı, onu asi olmama, onu düşünmeli ve kuvveti lazım böyle. Ki muhalif yiyyemi, değil mi? Buna deniyor aşkı hakiki. Gerçek, aşk, sevgi bu. İkisi olmayan böyle şey. Biliyorsunuz Leyla Mecnun vardır muhteremler. Bu gerçektir bu. Yani tasavvuf ehli bunu çok üzerine dururlar. E tasavvuf dururlar böyle. Leyla'yla Mecnun diye muhteremler. Mecnun adı Kays. Adı Kays adlı böylece. Mecnun yani deli demek anlamına gelir muhterem. Divane demek anlamına gelir. Mecnun böylece böyle. Bu da Mele'ye aşık oldu Leyla'ya. Eğlenmenin imkânı olmuyor, her ne o dönemde. Artık kendini şir atıyor böyle. Leyla, Leyla diye yanıyor, yanıyor, yanıyor muhtemelenler. Ama bir gün gece seyere baktığında ormanda etran bakınıyor, göklerine bakıyor, yıldızlara bakıyor, oraya buraya bakıyor. Bu yaratan düşünüyor böyle. Bu alimi yaratan, yöneten, yönlendiren, biz yaratan. Bana döneceğiz derken bir Mevlam diyor. Bir Mevlam diyor. başlıyor Allah demeye başlıyor. Muhtabı Leyla-i Muhtayar'ı der. Bu aşkı mecaziydi. Başkaki gibi muhtabı. Demek ki birincisi müminlerin beş özelliği vardı. Gerçek müminler, yürek müminler, gönülleri. Birincisi Allah'ın ismi anıldığı zamanlar kalpte, göründüğünde bir değişim olur, duygu olur, ürperti olur, Allah korkusu, Allah sevgisi olur Muhteremler. İkincisi Vedat Ali ayeti. Bunlara Allah'ın ayet okunu zamanlar, Allah cüleşanı ayetleri okunu zamanlar. Latim imanen. İmanlara daha da güçlerini ve Ayetleri okunduğu zaman, bakıyor böyle. Tüliyet, alif ayatı, Ayet ayetin çoğulda. Yani Kur'an'dan ayeti okun zaman bunlara, okunduğu zaman. Neden böyle ayet geliyor? Bir kimse Kur'an'ı kendi okurken, kişiler bir dikkat eder. Mesela ezber okuyan kişi koren Kerim'e bakarken üstü mü, esnevi var mı, ha mı, hı mı bakarken biraz onunla meşgul olur kişi muhtemelen. Ezbir'i okuyan da kişi de böyle, yanılmayın diye, yanılmayın diye böyle o, o hafızasından beyinde de o sahibi göz önüne getirir aklı oraya verir, daha çok veriyor böyle. Ama dinleyen kimse, dinleyen kimse, eğer okuyan da kura okuyorsa mutlaka böyle, aceye değil böyle, aceye böyle, yavaş yavaş böyle, kelime kelime, tane tane böyle, ayet demir hakkını okuyorsa, dinleyen kişi sıhhatı oraya verir, sıhhatı oraya verir. Kişi tabi ne yapar o anda anlamını bilmeyen bile, Ondan bir tad, feyiz alır mıdır? Çünkü onda sır, akıl, Kur'an'da böyle. Her biraz anlamını bilebiliyorsa ya da bu bir işlemi biraz dalabiliyorsa çok farklı mıdır? Müşmeylam buyuruyor bakınız, ondan üzerine Allah ayetleri okunduğu zaman bak, dinlemek demek. Bunun için Kur'an okumak sünnet, dinlemek farz mıdır? Ne? Dinlemek böyle farz böyle şey. Hatta kuran Kerim bir yerde okunurken dinleyen tek kişi ise o zaman farzayın oluyor. O dinlemesi gerek mutlaka değil. Farzayın. Çok olursa o farzayın kifayı oluyor böyle. Yani. İmanları Meryem bölüyor. imanen. İmanlar daha ziyadeleşir. kuvvetendir. İman bir kemiyet vardır, bir de keyfiyet denir be. Kemiyet, keyfiyet. Kemiyet kemden gelir, sayısal bir bela. İmanın sayısı belidir. Altı şartı vardır. Bu değişmez bela Keyfiyet iman oluş işte böyle. Bu güçlere böyle. Kulun Allah'a daha bağlılığı. Çünkü Kur'an okunurken cennet geçer. Cehennem geçer, maşgiri gelir, ölüm gelir, her şey gelir. Kul bunları anda tepeka düşünürken iman daha da güçlerini kuvvetlenir. İman kuvvetendir. Bu nasıl belli olur? İmana yakin deniyor bu. İmanı yakin böyle. Artık o konuşmaya girer böyle. Sanki ölmüş gibi, mezarda gibi. Kaburda melekleri, soğuk meleklerine bekliyor. Mahşere kalkacak, hesap verecek. Zebanları dikilmişler. Cehennem ateşinden itirafan saçıyla infilakıyla patlayıp da bir korkul günder muhteşemler böyle. Tabi de cennet var sonunda inşallah. Taala, nasıl hepsi inşallah muhteşemler? Cennet muhteşemler. Nasıl versin beraberler? Hele yani adı güzel değil mi? Cennetim böyle. Ne söylüyorlar? Cennet gibi şey. Cennet adı sehatına. İnşallah son durağımız o kadar böyle. Son durağımız kadar böyle. Oraya girince artık, her şey yer yerinde. İman kuvvetlenince amel-i salya yapmakta, o zaman kolaylaşır. Mühter. İman kuvvetlenir şey böyle. İmanı sayı bir kişi, namazını bırakmasa bire, Üç yene, böyle tembelli gelir, uyuşkusu gelir, yorgunluğu gelir, e, cansız, tatsız, rençsiz. Yani Allah katında gerçekten yani ayıp bir şey değil muhtemelen. Başka bir olamaz şey değil şey. mi? Hayır, olakalı mıhtemelen böyle. Şimdi Mevla bizim neyimize bakıyor muhtemelen? Kalbe bakıyor, gönle bakıyor muhtemelen, gönle bakıyor. Kalba bakıyor muhtemelen böyle. böyle. böyle. Bu için İman kuvveti endemi, kul Mevla'ya yaklaşır, hep. unutmaz Mevla'yı böyle, Allah diye böyle, Mevla'ya yönelir böyle, korkar, sever, azabından korkar, Mevla'ya sığınır bevlamıza. İman kuvveti endemi, ameller kendilerinden böyle peşi peşi gelir belki. Kişi Kuran konu okuyayım, dinmiyorsa Kur'an dinleyeyim der, Allah zikredeyelim der. Suhabete gideyim, namazaşı da gideyim. Allah için bir şey anlatayım birisine. Akrabaya kışı mesela bu uzun gecelerde bir yere giderken amacı ne? Efendim, gideyim, çay içeyim, konuşacağım muhabbetiyle muhtemelenler. ona bir şey anlatayım böyle. Ya e Anlatmaya yeteneği yoksa kitap okur mesela. Anlatacak kitabı ve kendi belli bunlara verecek. Ha, kitap okuyorlar bu şekilde verecek. Bu ne olur? Bu cihat şahabı cihal seferle. Yani ömrü boşa geçirmeme devam Ömrü boşa geçirmese. En büyük ve tek sermayemiz ömür. Ömrü devam Bu da Allah katında belirlenmiş olan. Elimizde değil bu. Biraz daha diyene kalacağım ben. Yok kalamasın. İnan sabah, değil mi? İmokçu bakalım buradan. Yautan devam eder. E kim olsa olsun olsunsa ya doktoru giderim, profesöre giderim, doktor ölüye ama ya, O da ölüyor böyle. En büyük tek sermayemiz, tek sermayemiz ömür derler. Bunu boşa harcamama gerekiyor. Boşa harcetme derler böyle. Her saniyemiz değerli bir altın böyle. Nealler Rabbim, yetevekkelur. Ve bunda Allah bir de tevekkül ederler tevekkül Allah'a. Allah, a. Allah a güvenirler. Tevekkül vekaleten geliyor. Her işi Allah'a havale eder. Allah öyle bilir, güvenir ki Allah Celle, Celle Allah tevekkül eder, rahat eder, Allah kişi güvendi mi? Mevla şeye tam özelde. Her şeyle takdir olmuştur. Kul ne yapacak? Kulu o anda eline gelin yapacak ama. Yapacak böyle böyle. Eline gelin yapacak ama telaşsız, acele etmeksizin böyle, süteç yapmaksizin böyle, İşini yavaş yapacak işi, normal işini yapacak işi. Sonuç Allah'ın takdirine bağlama yine böyle. Bir gün Medine bir dışarıdan bir Arabi geldi, yani başka kabileden debe geldi. İn Devesi'nden sordu Peygamber Hazretleri'ne. Ya Allah. Deveyi bağlayayım mı? Allah tevkif edeyim. Hangi yapayım? Deveyi bağlayayım yoksa boşmuş bırakayım? Alt eder gündeyim. Bunu da dersimize ettiler. ve tevekkül. Kayıt ve tevekkül. Devenin bağla, Allah tevekkül baba. Yani deveni bağlamak elden geliyor mu? Yapısı ona beraber. bağla ama ipine güvenme. İpe güvenme, kazığa güvenme. Tebkül Allah'a muhtemelen böyle. Yani tarlanın kas, tohumunu at, ekimini ek ama mutlaka olacak mı? Bir kurak olur, bir sel olur, tohumuşur muhtemelen. Kurak olur bitmez, biter tam olur, bir mikro böcek gelir, bir zorla bitki, bir şeyler gelir bunlara verilecek. Allah'a muhtemelen böyle. Muhasudin alır evin icabında olur, olur. Ama satacak ya birine kaptırır bunu mu böyle. Bunu kaptırır? O alamaz mu terabel böyle, böyle? Bunun için kul ne yapacak? Kul elinden gelenin yapacak terabel yapacak. Eve girdi ve karanlık. Ne gerekiyor? Şu parmağını bir başladan biliyor musunuz? Başladım düğmeye böyle. Ne bu yalan mı terabel? Bas Allah tevekkül ediyor aslında kendi kendine. Allah terabel. Allah Araba'ya Araba bindirdiğim, ders yine. İki kontak şey olursun teremler. Adabı basarım, iki kontağı şey olursun. Arabe kendisi Yola çıktın, yola gidiyorsun. Ne gerekiyor? Allah'a güvenirsin, Mesnevi çıkarırsın. Ne kadar iyi direksiyon kullanırsa kişi, ne kadar kural olarak kişi bağlı olsa bile, ona güvenmeyecek. Allah güvenir teremler. Tamam sen direksiyonun sağlamdır bu işi anlarsın, deneyimin vardır, uzun bunu çalışmışındır buna. Kurala uyarsın ama karşıdan biri gelir. İçkiledir, uyuşturucu almıştır, dertlidir, midir o anda uykuya dalmıştır. Sen istediğin kadar önlemini al. İstediğin kadar tedbirini al. İstediğin kadar bilinçli arabanı kullan. Ama kadere varsa karşı geliştirip çağırmak tersler Kul Allah'a böyle tevkü edecek. Beylamız da tevkü edecek böyle. Abdül-i Kadir gelen Hazretleri vardır muhtemelen. Abdül-i Kadir Geylani Hazretleri. Bunun torunu vardı Şam'da. Sıratın gelen Hazretleri de muhtemelen. Bunun torunu böyle. Sıratın Geylani Hazretleri muhtemelen. Kıbradan da kendisi. Allah'a rahmet eylesin muhtemelen. Allah'a rahmet eylesin. Abdül-i Kadir gelen Hazretleri... İran'da doğdu, Geylan'da. Kasaba, Geylan. Onun için denilen Geylan'ı doğdu. Içeride. Babası öldü, yetim kaldı. Annesi vardı, bir de abisi vardı. İki kardeşler, erkek kardeş, bir de anneleri vardı. O anne de tabi boş değil, hatırlayanlar böyle. Değerler, zarf mazruf denir. Zarf mazruf. Zarf bilir mi zarf. İçine konulan adam mazruftur böyle. Zarf nasıl zarf olur? İstiline konan şeye bağlı muhtemelen. İstilindeki çok değerli ise ona göre zarfla kıymetli zarf, zarf olur muhtemelen. Değersiz ise eski bir zarfla olabilir, kullanılmış olabilir. Yani anne burada zarf, mazruf, abdur kadar zetişi çocuk muhtemelen. Bu tabi ana karnındayken daha evliyam huzurunda ana karnındaki oturdu. Yani son zaman annesi gece yatarken bakıyor ki yavrusu Allah zik ediyor onun kalbi karnında huzurunda. Anı yani yatıyor annesi böyle. Annesi yatıyor bakıyor karnındaki yavrusu Allah Allah Allah diyor bunu duyuyor. Ana karnında zikri zikruhu Allah zikri huzurunda böyle. Ta dünyaya geliyor. Küçük yaşta Hemen okumaya gidiyor, öğreniyor. Hafıza başlıyor. 8 yaşında hafızayı bitiriyor. Böyle. Ama tam sağlam hafızam öyle. İstediği zaman oturup cüz okur. ezber hiç yapmaz böyle. Bakmadan böyle. böyle. Sağlam hafız, kuvveti hafız. İki senede köyde hocasından Arap öyle okuyor böyle. İki senede dolunca değil kocası, yavrum Kadir Artık benim sahibi bir şey kalmadı. Orasına geçiyor bu. okudu kuduğu kalıyor bunun böyle. Beyin de hafızına kalıyor. Orada unutuyor bazı şeylerini böyle. Yorum diyor artık sen beni geçtin yorum diyor. Benden bu kadardı yani böyle. Artık ben sen bir şey yapamayacağım böyle, böyle diyor. Ama o doyumsuz muhteremler nasıl bazı insanlar dünyada maddeye doyamazlar ne kadar olsun sanki aç gibi çalışır. Yani O kadar olduğu valide serveti, aç kalması O kadar şey vardır. Bazıları da manevete doymazlar. Manevete doymazlar. Abi de, ilime ilime doyamamış ki ama gönlü açık. Gönlü açık. Böyle. Feraset açı kendisinin doymamış böyle. Eve geliyor zorla senin tam yollarda ama gözü yaşlanmış, yüzü kızarmış böyle eve geliyor, içeri giriyor, patlıyor sever. Aç sesi alamaya. Annesi, yavrum ne oldu? Sana bu ne oldu yavrum? Birimi mi seni dövdü mü? Ataradı mı? Ne oldu yavrum? Söyle. Konuşamıyor böyle. Annesi yüzünü yıkıyor, buna su döküyor. Yavrum, şu, su iç bakalım derken der kendine gel Ne oldu yavrum? Hocam, ne okutmayacak artık. Niye okutun mu yavrum? Artık yeter dedi bana hocam diyor. Ben de bu kadar dedim yeter dedi bana diyor. E hocam, annesi iyi yavrum bak diyor madem bak. Hapuzunu yaptın. Arkadaşlar okudun yavrum elhamdülillah bak diyor. Kılmaması elhamdülillah e böyle işte. Bille kadar konu oku diyor. İnsanı bilinir anlat insanı. Yeter sana bu şekilde. Çok şey bundan yeter. Hatta bazıları fazla bunlar bile böyle. Ama ona asıl sen de doyumsuz maneviyatta. Açık nasıl Dışarı çıkıyor bahçeye amca çocuk böyle. Dışarı çıkıyor. Annesi çıkıyor. Şur, şur biz hava Bir şal bakayım. Ne? Bahçe çıkıp bakıyor. Abi inek varmış bahçelerinde bunların. İnek geziyor bahçede. Etro kapalı. Oğul içerisinde. İnek tabii ot topluyor oradan bir ot alıyor. Oradan bir ot alıyor. Oo oh, rahat böyle böyle. Temiz hava. Tam doğal yaşam. Taze otlar böyle. Hayvan böyle otların ağzını doldu ağız doluyor böyle. onlara germiş getiriyor böyle. Yavaş yiyor böyle. Çocuk bakıyor bakıyor ona. Koşup inen boynuna sarılıyor. Ne mutlu sana. Sen bu işin yaratıldın. Yaratı yaşıyorsun sen diyor. Dönemde. Ben bu işin yaratıldım böyle. böyle. Yani Tarlaya git, eve gel, ağrıya git. Ben bu iş yaratılım ben böyle. Doyumsuz tabii. Ağlanma başlıyor. Annesi çık bakayım ne oldu baka bakıyor. Ağlanma duyuyor. Yavrum diye Niye ağlıyorsun diye. Anneciğim hayvana evlendin mi hayvana diye. Bu ayaman yarattığı hayatını yaşıyor, diyor. Bu hayatını yaşıyor diyor. Ben de bu iş yaratılım ben böyle diyor. Ben Allah'a aşıkım diyor. Ben Allah'ıma doyamıyorum diyor. Böyle. İlim daha eksik ilim vermiyor. Verdim tamam bilemedim ben <gülüyor> Anam söyledi ki, yavrum diyor, malum senin böyle bir hal var diyor, ben seni okumaya göndereyim diyor. O zaman da Abbasiye döneminde, ilim merkezi Bağdat o zamanda. O gece annesi uyumuyor, bana tabi yıkıyor, temizliyor, çamaşırını gidiriyor, bana bir bohçe yapıyor. Bir de bir tavuk kesip kızartmış, bunları bunu hazırlıyor yolculuk olarak. Diğerliğin kasabasına gidecek, orada kervan beklecek. Diğer konveyi gelecek, hep gidemiyor o zamanlar. komanı gidecek böyle, Fadat'a. Diyor annesi, yavrum diyor gece, babandan diyor altın kaldığı miras olarak, 80 tane. 40'ü senin, 40 abin Ben istemiyorum da o Bu adam okuma gidiyorsun diyor, belki artık görüşemeyiz yavrum diyor. Ben diyor kırık altını sana diye vereceğim diyor ama diyor bunları ben diyor hırka dikeceğim bunları teker teker böyle. Yani içten böyle, dair çeken de harit edecek bunları böyle. Ne zaman bir altın gerektiği böyle, onu alırsın böyle diyor. Hırka kalın, yumuşak, siz bir yapmasın bunları böylece. Peki anneciğim diyor, kırk altın lirayı, o maket nasıl sayılır lirada bilmiyoruz tabii, bunu hırka tek tek dikiyor bunların söküce. Hem ağlıyor, hem Allah zekediyor kadıncağız, Tabii yavrusunu küpete gönderecek, 10 yaşında çocuk. Hem bunları ne diyor? Şimdi sabah olun, kılıyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Bu uğurlu yavrusunu böyle. Vurlu yavrusunu, artık köyün sonuna geliyor sonuna giriyorlar. Karısı son bir bay yavrusunu sarılıyor, öpüyor yanaklarından, ağlıyor, kucaklıyor, yavrum diyor. Şey Allah emanet etti bana diyor. Sana bir cam var diyor. Sakın diyor yalan söyleme diyor Öyle diyor ben. Benim sana son diyor diyor. Sakın yalan söyleme yaram diyor. Ne kadar sıkıcı öleceğini bilsen diyor. Doğru söyle öleceğim diyor. Birincinin söylerim sana bir Oradan bu gelen kasabasına geliyor. Hana iniyor. ham var bunlar. Kervanı bekliyor derken bir iki sonra demek konvoy kervan geliyor. Herk hayvanday bir başı olmuş riisi. Adı karavan başı demiş bana. O günti bu kervanı. Karavan başına gidiyor amca. Ne diyorsun? Bağdat'a gidiyoruz. Oh tamam. Güdür müsün benim Bağdat'a? Bakü karavan başı Allah'a Allah, da bu çocuk 10 yaşında. Eller mi karşıya bir avro vermeye diye. güvenmiyor. İyiymiş kişiymiş karavan başı da. Hayır amca diyor, benim babam ölmüş ve yetimdim. Annemin rızasıyla diyor, annem bana izin verdi, okuma gidelim Bağdat'a. Peki okuma bir şey biliyor musun diyor. E hafızım ben diyor. Oku bakayım şuradan bir şu şareti, şunu oku bakayım derken bakıyor. Hemen tıkır tıkır okuyor muhtemelenler. Anlıyor ki ilim ve aşik kişiyi bir şey biliyor. Götürürüm diyor benim. Giderek giderken bunlar... O zamanlarda yol kesiciler olmuşmuş, eşkıya demirmiş, eşkıya. Yol kesicilerine böylece, kervanların soyma. Bir boğaza gelince, orada bir çete varmış böyle, eşkıyanın da başı tabii var, bunu yönetiyor bunlara. Tam bunlar boğaza, gülüyor, daha fazla girtilen zamanlar, bunu iktidardan bir baskın bunlara, durun bakalım, dur, in aşağı bak, aşağı inlere böylece. Herkes tek oluyor. Bir kısmı diyecek keşşe alıyor. Lazım onlar alıyorlar, mallarını alıyorlar. Üst başarılı da Şimdi bir eşkıya biri geliyor Abdülkadir'e. 10 yaşında zayıf bu şekilde böyle. ufak tepe görüyormuş böyle. Tabii bunda para pul olmaz diye çocukta, Biz aramıyor. Seni var mı şeyin paran diye. Var diye. Ne kadar param var? 46'na var. Şimdi ödeyince yani beş, on, altı ancak ki çıkıyor böyle, insanlarla böyle. Sanki yalan söylüyor diye ona kızmış, öpülmüş eskiye. Böyle bir dakika vuruyor böyle göğsüne evvel. Bir dakika göster vuruyor, böyle düşe yere. Şimdi tabii düşe yere böyle, düşeği kalkıyor yine böyle. Eskiye böyle at üzerinde o yönetiyor böyle. Karşı onu görünce onun gönlüne bir şefkat veriyor. Sen kendi yavrusuna bir vurmuş gibi böyle işe merhamet, şefkat, duygu işine böyle işine böyle. Gel bakayım yok. Gel bakayım. Neyse o çocuğa vurdun. Yalan söyledire. Oy kızım diye. Ne yalan söyledi? 46 lira varmış sanki güya diye. İniyattan geliyor. Yarım ismin senin Abdülkadir. Ney dersin? Bağdadi'ye okuma gidiyorum böyle. Peki param var mı? Var. Ne kadar var? 46 ın. Nerede bunlar? Anamın dediği bundan üstümdür. Bakıyor. Allah hakkında alt şekilde. Yavrum niye bunu bana söyle bu şekilde böyle diyor. Bak bir eşküya izliyor. Ben Ben alınışı bunları bunlandırıyor diyor. Ne hocası halen diyor. Gurbette ilgili size Parası kavuşuyor ne yaparsın. Ne halen diyor. Anamın sen ben buna güvenmiyorum ki böyle. Allah'a efendim diyor. Allah'a güvenmiyorum efendim diyor. Allah'a güvenmiyorum efendim Allah eşya başı Allah Allah öyle bir Allah is işte anlıyor ki böyle Allah güveniyorum diye öyle bir Allah bağlı ki çocuk bakıyor yani Allah deyince bütün sanki zerir Allah diye düşünüyor Ben yani Allah güveniyorum böyle diyor. Bunlar bir sebep. Bunlar giderse bana başka bir şey verdi bu evet. Nasıl ya bu şekilde eşya vasit birden beri kene geçiyor Arkadaşlar gelin bakalım nereye çalışıyorlar. Ben diyor bu işi rakamazdı zaten. Deve şey bunlar böyle diyor. Çağırıyor karabanda kere yoldaş çağırıyor gelin bakalım biriye. Herkes alsın malım alsın parasını veren bu adamdır. Seybesiniz bu beraber. böyle diyor. Böyle bir dar zamanında, çünkü gruba da gidiyor. Bütün para alınıyor. Hiç böyle yüzünde bir renk değişmiyor zaten. Allah tevikiyor bu şeylere. Onun bu haline, onun bu halini yapıyor, bu mali bir hali karşı gününü aks ediyor mu selen böyle? Yani bir Allah dostu cicebi Eyullah bir şey konuşsun, karşı etkiler mu işte böyle? Yaşadığı işingin sebeple. İsmail anbiyor ya üçüncü özel eminilerin Allah ciceği hali bunlar tevekkül ederler ederler. O mu kişi rahatlar? Acaba ileride ne olacak? Ne başıma gelecek? Şu olacak? Bu düşünmez bunlar onda böyle. Yazılmış bunlara böylece. Dünya fanidir. dir. E, çıkacağım bunlarda. Allah gönlüler. Bu üçü üç özellik. Buna deniyor baltini. batı işle ilgili yani kalp gibi bunlar böyle böyle. Allah'ın cezalıyı kalbi ülmenin korkması böyle, ay okunca imanına kuvvetlenmesi, Allah tevekkül. Buna kalp buna bağlı. İki tanesi şey geliyor, zahiri böyle, okunduğa bağlı. Elizin yuksüslatte, bunlar namaz kadar menabür. Yüksümsüslatte, namazı ikame derler. Ben. İkame. İkame. Namazı hakkıyla kılarlar. Hakkı namazı kılar bunlar böyle. E, kılmaz mı? Kılar tabii mı? Kılar ya böyle bir insan verir mi? Allah diye duygularmış. Gönlü Allah'a diye yanıyor. Allah aşkıyla yanan kişi böyle. Allah'tan korkan kişi. Okuncu ayet iman kuvveten en kişi. Tevkü eden kişi ne yapıyor namazında? Acele kılmaz. Namaz dinin direği. Onun için burada namaz da mevlam Namaz dinin direği. Namaz olmadı mı diğerleri o kadar kuvvetli olmadı. Çünkü imanın gereği beş tamam mutlaka böyle. Bu da yukimu geliyor. İkame yani müküm olmaz. Misafir müküm derler böyle. Misafir geçici böyle, yolcu. Müküm Oraya yerleşen kişi böyle. Yani namaza yerleşerek namazı kılmak. Böyle namazı kılmak böyle. Acele etmeden böyle. Abdesti güzel, namazı güzel, tadı ekranı güzel, kıraati güzel böyle. Acele etmeden böyle. Yavaş yavaş böyle. Yavaş. Allah'ın uzunluğu el bağlamış Mevlamıza. E niye acele insan insanı Allah'ın uzunluğu Niye insan canı sıkıntı yok? vardı böyle? Allah'ın uzunluğu Bir tekbir alır. Allah-u Ekber Allah-u Ekber'dir Allah-u Ekber'dir En büyük Allah Ancak O'dur büyük olan Azamete saygıdır, O'dur Okur Sübhaneke Sübhaneke okur Tanrı Tanrı'ya Evzü Besme'ye çeker Tanrı şöyle Şelebele i̇şte Geçer Fatihe-i Şerife'ye 7 ayet-i kerime fatihe Şerif Muhteremd Musa Aleyhisselam Fatih-i Şerif'i gördü. Arş'a gördü. Turistan'da. Arş'a da gördü o dönemde. Fatih gördü arş'ta. Nur'dan yazılmış her harfi bir dağlar gibi. Aşık oldu fatih e, Şerif'i Musa Rabbim ne olur onu bana ver. Onu in, bana indir yanı böyle. Hayır, hayır. O bir hazine. Fatih e bir hazine mi? O benim bir hazinem bende. Hazinem, onu ben ağır zaman ümmetine vereceğim peygamber e, Muhammed veriş olur bir hazine ilahiy moterim. Onun için günde ne yapıyor? Her namazın her eki okunuyor Her rekatta bu okunması bunun anevi de vacip. Şahide farzı okuması da böyle. Her rekata namaz farz olsun, sünnet olsun, nafile olsun her rekatta önce Fatih şey okunuyor muhtemelen. Her rekatta günde kırda defa okunu en aşağı 40 defa. Kırk defa Bir defa yetmiyor muhtemelen. elham işleri bir. tek elham Fatiha okumanın sevabını biz hayal edemez muhtemelen. Hayal edemez. Aşağı böyle. O kadar büyük sevabı muhtemelen. O kadar büyük var. Düşünüyor ki kırdak okunuyor hem de namazı okunuyor muhtemelen. Bir insan Kur'an-ı Kerim'in dışında okursa harfine on saat veriyor. Her harfine on saat veriyor. De. Namazda yüz saat veriyor, bakın. Her harfine yüz saat veriyor. 100 saat oluyor. Ama kime okuduğu Allah katında kabul olursa de. öyle kişi var namazda duruyor hemen kötü götürür götür kalkıyor. Oturuyor. Yani Günümüz imamların bile çoğu muhteremler böyle, yani böyle. İmamların çoğu, yani cemaat yetişemiyor imamların muhteremler böyle. Yani hemen selam ver, dua edip hemen dışarı muhteremler böyle. Yani bu camisinin ekmek yediğin bir tezgah bir ayrılacak bu, bu zamanda. Böyle. Yani dükkanın böyle. böyle. Dükkanın sen bu böyle, böyle. Erken gel camiye, cemaat eminat fukuk oku. Biraz konu oku, fıkıh oku ama kuran da konu yok öbelerim diyorlar. Konu okurlar dediğinde ne o? On sev okumuş, bir sev oku ama konu okuyor. Allah kelamı bu be. Allah kelamı büyütmeye gerekiyor, Saygı gerekiyor Allah kelamı adına böyle. Allah kelamına böyle. İşte meleğim buyuruyor, Bu müminlerin özeline bir nedir, namazlarını ikame ederler. Namazı, hakkı namazı kılarla böyle. Acele etmeden böyle, tertille, tertil ile böyle. belam buyuruyor, İstediğim Allah, ve Kur'an'ı tertile. Tertil, böyle, hece hece böyle, her harfet belirterek böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Yakına yakın, bir Olmaz utanır, olmaz ya. Allah kelamı bu muhtemelen. Allah'a kelamı muhtemelen bu şey Sen namazın tadil-i erkanı tadi erken. Erken rüktün çoğulu. Rüktünden namazın fazla verir böyle. Bunun arasında tadil yapmak böyle, muadil ama denk yapmak bunlar böyle böyle. böyle. etmeden böyle. Rükü mesela, rükü eğildi. allah Ekber, rükü eğilir böyle. İki avucu falan açık böyle, dizini kaplar böyle. Dizleten ele kırılmaz erkekler, sürtüz olur. Kadınlar, diz elini koyarlar, kadınlar daha az eğilir, eklete eğilir böyle. Allah-u Ekber, rükü eğilirten sonra, önce allah Ekber rükü eğilir, eğildikten sonra, Eğilir, tam durumunu alır. Üç defa rükü tesbih atar. Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbi Azim Sübhane Rabbiyel Azim Azama sahibi Rabbim Allah tesbih ederiz. Azama sahibi Rabbim Sen tesbih edin Rabbim. ederim seni Rabbim. Yani her şeyi görürsün, birinin kudüs sahibisi Rabbim böyle. 90 sıfata münezzehsin Allah'ım sen böyle. Yani haşa, Allah şunu yapamaz denemez muhtemelen. Allah şunu bilme denemez. Böyle. Açık ki her şeyi mülem görür, bilir, duyar muhtemelen. Kadir-i Mutlak her şeye gücü yeter muhtemelen. Mülk onundur böyle. Rükü muhtemelen. Kolay mülük mümkene. Rükü var Allah huzurunda böyle. Allah huzurunda. Bunun da birinciyi lazım muhtemelen. Rüküden kalkılıyor. Semihallahü limen hamideh. Semihallahü limen hamideh. Olmaz ya. Yavaş dedim namaz be Namazdan kalkışsa Allah huzurunda böyle ya. Semihallahü limen hamideh. Doğru olur? Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Ayakta diktikten sonra yani Rabbim hamdü senat sana, sana mahsul hakkındır böyle. Bir övgü sana mahsul ver. Tam dikre ver. şey. Allah hamdünüktür evvel. Sonra secdeye kişi var. o tevekkül. Secdeye. Gene tekbirle böyle. Allah hatırlayarak anne bela. Allahu ekber kul secdeye gidiyor. Namazın özü secde amca. Özü secde böyle. Yani kul alnını, onurunu, dendiğini nereye koyuyor? Yere koyup Allah'ın eğiliyor. o tevekkül. Öyle evet alnını, burnunu yere tam dokunduracak. yerin sertliğini duyacak. Eğer kıldığı seccade şunlara halı yumuşaksa olursa iyi başması gerekiyor alnına. bu terimler. yerin sert duyması gerekiyor. Burun da alının farz, burun vacib olur. böyle, gerekiyor böyle. İki el parmaklar kapalı, avuçlar tam düz yere yapıştır, yüksek bedeni ayrılır. Erkek de kadın, toptan da kadınlar. İki el arasında sizi şey yapacak bir şey böyle. Üç sefer secde yine yavaş yavaş Sübhane Rabbiyel -e O da E'alâ geliyor valla. E'alâ. En yüce. Yüce böyle. İlmiyle, kudretiyle, azametiyle böyle. Yüce'nin yücüsü Allah, Mevlam böyle. Herkes onun başında küçük tür alçak onun en büyük güçlü melek Cebrail aleyhisselamdır böyle. Cebrail en güçlü melek muhtemelenler böyle. Dünyayı kaldırır böyle. Kandırır böyle. A muhtemelen böyle. Allah'a katlanan titriyor muhtemelen böyle. Mevlam azamet, yüceli Mevlam böyle, secde böyle. Hem insanın sağlığı için, gibi ibadetinde özü secde muhtemelen böyle. İşte Mevlam görüyor. bu mimiller namazlarını böyle tabi ile bilinçli olarak kalırlar böyle böyle. etiyat et ettiyatı okunuyor mesela. Nedir ettiyatı? Peygamberimiz okudu, Miraç'ta okudu. Kabül kavşeyin ev etna. Ancak Peygamberimizin birliği bir makamı. Diğer peygamberi bilemiyorlar mı tabi böyle? oğu et evet, tah makamı böyle böyle. Deras o makamda sıkınca o makamdayken peygamberimize mevlamıza bir o zaman bağlantı kurun derler. Rabbimizi gördü. Konuşayım herabim derler. Ve mevlamıza selam vermezdim mevlamı ben peygamber o makamda olur derim. Nasıl selamını etiyatıyla böyle. Sonra peygamberci buna selam veriliyor. Eyyi ne biliyordu Tabi kısa geçiyorum, anlamı versem bir sohbeti kılmas. Sonra İslam Ali'ne kul kendisine ve cemaatine böyle ve bir de bitirin Allahın salih kullarına ibadet salih olmaya vadeler. Sonunda kelime şahder getiriyor, bakın, bir etiyatı ama tabi Bak neler neler var, kul arşa gidiyor türeler kul kabı kavşeyine gidiyor ruhar maneviyat yere gidiyor kul, Allah selamlıyor. Et tehyatü lillah. Et lillah. Allah'a mahsus yani. Bütün varlıkların zikri söz zikri Allah'a et. böyle. Oşan kuşlar Allah zikheliyor Denizdeki balıklar böyle. Her bir balık her bu Allah şükür ediyor. yeli hu hu diyor O ağaçların dalları yaprakları böyle. Her bitki böyle. Her bitki böyle. O kadar insanlar, mümin cinler, hele hele melekler melekler örtüyor böyle. Hele melekler böyle. Yanmış Allah diye mutar. Allah diye böyle bak. Ettahiyyatu bütün varlıkların sözü zikirleri böyle tabi zikirlere farklıdır böyle kelime tevithdir, tesbih atır, subhanallah bir hamdi edir, Kur'an dur farklı farklı böyle ama Allah alma hepsini eder. Ettahiyyatu Lillah. Peygamber salamat bedensi ibadetler bedensel tımlar işte meleklerin namaz kılaları melekler amandar ber namaz kılaları böyle. Ve ağaçlar eğilirler böyle yerlere, seyrederler. Bir rüzgar gelir, eğer onun ağaçları, Dalda eğilir böyle, seyrederler bunlar. Bütün otlar, bitkiler eğilir yere, seyrederler böyle. Diye. Kuşlar bile aslında kuşlar mutlular böyle. İki vakit vardır kuşlarla böyle. Güneş batma önce, güneş doğma da önce mutlular. Kuşlar böyle hemen bakarsın, bir saf olurlar böyle böyle saf olurlar düz o şekilde. O öyle bir imam vardır böyle. O liderdir böyle. Şu düzen böyle. Öyle katam. Kant yaparlar. Bunların namazı o böyle. İşte veselavat ve tayyibat da mali ibadetler, Allah'a eşi verilenler. <gülüyor> Büyük Allah'ın aslında sevet Allah'ın celali kimse götürmüyor ya göstermeli andar. Güle Ne yapıyor? E, Geriye kadar iyi bir şey iş şey ondan bele. Fadoluyor böyle. Hayatı bitince anda o gibi kalıyor. Onun dil artık bitti o anda. böyle. bundan. Karşıyamayacak. İllaki namaz, illaki namaz mı Ama namaz da bilinçli olması gerekiyor. Bilinçli olması gerekiyor bu Bizler fazla namaz kılamayız yani farzların dışında, vakit namazının dışında. Fazla kılamayız. Ama bu farz namazına vakit namazını güzel kılarsak, Almanya'nın sevabı büyüyor mu? Yani büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor. Yani, yani inşallah, tabii maaşlarım bunu göreceğiz mu? Namazın inşallah vereceğiz. Kılınan bir vakit namazının sevabını görünce, maaşlarım konunca, Keşke gibi atışa bırakıyor, atışa bırakıyor, Allah Allah, böyle ya! Ne sevabı böyle böyle! Da abdest ile başlıyor sevabı. Yüküden kalktı, tuvalete gitti. Abdest almaya gidiyor, adamın sevabı başlıyor, böyle. Abdest ile namazı sevabı başlıyor, bu durumda. Yani camiye gidiyorsa mesela, neye gidiyorsa, her adamın sevabı başlıyor, bir gün ağız geliniyor. namaza geldi. E, camiye gitmişse, namaz beklerken, Yine namaz tabi yazılıyor bakın terimde. Allah rahmete muterimde. Kadın da bu şekilde muterimde. Kadın da mesela 10 dakika ber, sersin seradesini, 30 üzerinden namazı bekletiyor orada bakın terimde. Bekletirken ne oluyor? Namazdaymış gibi sabi yazılıyor namaznamda. Bu Hep bunları konağında bunla muterimler. Bu Niyet etti, Fars, niyetin sabı, tekbir aldı. Allah ber, tekbirin sabını koy. Sübhane kendi selamını koy, elin üzerine koy, Besmele'nin koy, Fatiha'nın koy, Zomus'un koy, Tekbir'in koy. ayrı da bundan sonra böyle. Kaç zekat sebebi. Koy, koy, koy, koy sebebini. Şey Bu bakıcı Allah'a, hepsi kabul olmuşsa, ne kadar canlıysa, o kadar daha güçlü, nuru büyük oluyor. Büyük olarak bakıyor, bir vakit ne yapması sebebini. O kadar büyük bir batıdan böyle. Hemin mesela minfiye kuralı. Allah senden böyle am diyor. Bir de rızıkla infak edele bunlar. Ve mimma. Mimma aslında minmadır böyle. Burada min adı min tebize bakın. Yani rızkından bir kısmını infak et Allah hepsini takdir. Allah rızıktan mal mük neyse böyle onun bir kısmını da ne yaparlar başkana var. Abbas kabile, akarsu güveni böyle, geri gittim o sütgün evvel, akarsu güvle he grubu faydalanır. Allah'e dersin? Dem Allah için vermek, bu tebliğ ile bağlı böyle. Yani tebik kuvveti ise kul verebilir. Yani aç kalmam der Allah güvenir eli mutludur der. Ülai kişi hümûmin hakkı, ülai kişi bunları yapanlar beş şey var özellikle burada böyle. Allah'ınca kalbiyen duygulanması, kalbin ürpermesi, üripermesi kalbi. Allah'ın gelici hali. zamanlar imana kuvvetlenmesi, Allah tevakkü Allah güvenme gelici böyle. Evet sevbi yerine getirir ama sevbi görme gücüne böyle. Sonra namazını beş vakit namazı güzel kılar. Günde beş defa, kırk rekat namaz, kırk rekat namaz, kırk tane fatihe var bunda, değerli. kırk rükü, kırk kıyam, seksen secde, 120 tane secdede tesbih 120 tane rüküde iki seksen tane tesbih attık. Yani muazzam oldu çok muazzam işte, çok muhtemel. Hülya <gülüyor> ki İşte bunları yapanlar bunlar müminlerdir. Hakk'an hakiki mümin bunlardır. Kim mümini hakka. onlardır ancak mı? Ancak bunlar da hakiki müminler bunlar böyle. Bunlar yapanlar bunlar böyle. Bunu yapmayanlar olabilir ama ünü fasıtır, mümini, mümini gâfildir muhtemelen böyle. İşi zor. Son bir işi zor, kabili işi zor, maş işi zor, zor zor zor, zor muhtemelen. Böyle. Ama bunu yapan kişi nedir? hakk mümin, gerçek mümin o O kadar öyle bir ki bunlar böyle. Yani sahabe yeti artıyor kendisinin de böyle. Ne oluyor? Artıyor, ne sahabe vardır? Kurtarıyor kendisini. Ve yanında izni veriyor. Şefaat, şefa batı hem öyle insan vardır. İşte iş zor bulur, iş bulamaz. Şu olur, bu olur. Ancak evine, çoğunlara, çocuğuna bir ekmek, birkaç katı götürebilir muhtemelen böyle. Ama diğeri komşu da götürebilir, fakir de verebilir muhtemelen böyle. İşte bunda ağır zengini muhtemelen işte böyle böyle. لَهُمْ دَرْجَاتُ اِنْدِ رَبِّهِمْ Bunların içine dereceler vardır. رَبْرِ اِنْدِينَ Allah katında. Dereceleri muhtemelen. Hepsi bildiyle gelen bunların da gelenebilir muhtemelen. Evet yani daha kuvveti yapan, daha canlı yapan, aşk yapan, muhabbetiyle yapan böyle namazın daha yavaş kılan, uzun okuyan, bir harf fazla okusa siyah baktı muhteremler. Ashab harfle göre siyah oluyor namazda. Biraz da uzun okuduğunu, daha siyah, canlı okuması böyle. Ve kere, vema faid bir de mafet var bunlar namaz, mafet. Bunu yapan kişilerin bazı güne olsa bile onlar ağabeyim bağışlı muhtemeler böyle. Bağışlı muhtemeler. E şimdi bir insanın mesela bir arkadaşına karşı, ana babasına karşı neyse böyle iyiliklere çok itaat ediyor, saygısı var, sevgisi var, her şeye var. Bir de kırıp bir şey yapmış ama. Ne yapar değil mi? Karşı ki onu bağışlar. Tam olur, olur der ya. Özür diler olmuş Başardım onu kulla böyle muhterler. Buna ne diyom? Bağış, mağfiret. Amin. Kulun mağfiret olmasa cennete girse de rahat kurtum da evvel Nedir mağfiret? Elit tasavvuf eleğine göre muhterler kalbin tamı temiz arınmasıdır arkadaşlar. Arınması kalpte hepte. Kalp Gönül denen yani kartı, iş yeri, manevi kart denen bunlar. Gönül denen bu trendler. İnsan özü budur işte. Nedir gönül pırıl pırıldır aslı doğası bir aile gibi böyle. Pırıl pırıldır böyle böyle. Parla aile gibi parlar. Tertin pırıl pırıldır. Yapılan ufak tefek günahlar bile bunda bir kara birik oluyor böyle. sis solunlar mı da böyle? Solunlar böyle şey. İşte insana bu sıkıyor mu? Gönül o zaman sıkılıyor mu? Töreni yani göğsü sıkılır böyle. Nedir muvafferet? Bu kadar burada silinmesin, gönün duasına kavuşması. Birin duarla kavuşması ama gönül rahatı mütenn. Huzur bu işte mütenn. Huzur bu işte. İnsan huzur alıyor, insan huzur oluyor, huzur arıyor. Huzur. Evi dar, küçük. Ya biraz da genişli bir şey olsa ona rahat ederim böyle. Ediyor mu? Yapıyoruz da. E kiracı, ah kendi yiyin kendi yiyin o zaman bir rahatı ederek huzur bulurum. Buluyor mu? El sahipleri buluyor musun muhtemelen? muhtemelen. Yazdığı kuş diyor, kaç evi var? Huzur. Bak muhtemelen. Huzur gönülde muhtemelen, gönülde. Gönülde muhtemelen, huzur muhtemelen. Nece yani. evliya Allah yaşadıkları mağarada yaşaymışlar? Kulübe yaşamışlar yaşamıştım Kulübe yaşamışlar böyle. Kulübe de böyle. Görsen kara, kuru böyle, çamur, mağmur böyle öyle bir şey, karanlık böyle yaşamışlar böyle ama huzur mu? Neden? Gönül temin arınmışlar. Gönül kuru kuru parlıyamışlar. O Gönül'e tecelli ediyor Mevla, aşkı ilahi ben mutluyum der. Ruhsal cebkler, mali feyizler, Allah'ı tebrik et, simüretti. Gönül nasıl gönül? Cehennet ayeti yaşıyor. Öyle yaşıyor böyle. Onu yaşıyor Huzur gününü değiştirdi muhteremler. Belki elinden huzur bulurum der. Yok muhterem bulamam muhterem. Daha hırırgır başlarken muhterem. Rızıkın kerim, bir de rızık rızık rızık kerim var. Cennet nimetleri muhteremler. Kerim, al ikramı hiç kesin diye oramaya nimete cennette. İnsan dünyada bazen Bol yer bir şey olur böyle ama her zaman bolluk olmaz. Parası olur olmaz bolluk ama. Bir asalandı, altıraya gider ama sakın ha tuzlu yasak, kutatma yasak, şu yasak, bu yiyorsak. sayar sayar sayar bu dönemde. peki ben? Neyicesin peki? Ne? Tuzsuz, tatsız bir taran çorbası içersin bu dönemde. Çok kadar böyle şey cennette rusu kerim var. Rusu kerim vardır, cennette böyle. Hiçbir kız yok, kız da cennette böyle. Kız da mı böyle? Dile olmak yok. Böyle Para yok, pul yok, zaman yok, için yok. Böyle Her zaman benim olacak kulu vesebi yeni yarım. İmalkuntum تعملون. Kulama yeni işini bakın, yeni işi kullan. Deneyim böyle. Afiyet yiyin bakalım. İşte dünyaya aldanmayanlar muhtemelen, böyle. aldanmayanlar. Ölümü unutmayanlar. Yani yerin üstüne yaşıyoruz şu anda. Ama bir gün mutlaka ne olacak? Yer altına muhtemelen. Yani kolay değil muhtemelen değil böyle? Kolay değil Yani yerin üstüne yaşarken, yani eğimizi beğenmeyiz muhtemelen. Perdeyi değiştirelim. Kanepeyi değiştirelim. Kılıfını değiştirelim. Yok şunu değiştirelim. Halıyı değiştirelim. Şun boyatını değiştirelim. Kalabudu değiştirelim. Foyer değiştirelim. Taba, değiştirelim, kaşığı değiştirelim. Durum odam böyle. Şöyle yapalım, böyle yapalım bak yapalım yapalım bakalım böyle. Ama sonuç ne? Hepsi kalacak. Kişi var genişliğinde yerin altında iki metre karamutranabilir. Fazla yok bunlar. 2 metre karabat. Gel altında oturanlar. Ama yani ölü kişi insan ölmez ki oturanlar. Ölen kendi beden ölü oturanlar. İnsan ölmüyor. Ruh ölmüşsün. Ölmüşsün oturanlar böyle. İşte akıllı kişi ölümü unutmayan ölümün sorusu için hazırlanan oturanlar. Ölümden sorusu için hazırlanan kişi böyle dünyada oturanlar. Ve hep nasıl beşer aziz cemal edin inşallah böyle. Ve Rabbim imana kamil versin iş muhtarale böyle. Sonra bize inşallah ibadetin sevgisini versin muhtarale. Eksin inşallah. Ve Rabbim bizi göğümüzde işte aşkın tatısını inşallah muhtaraliler. İla tane Fatiha. İl